Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu ve Aleyhisselatü Vesselamu Aleyhisselatü Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili arkadaşlar, konumuz Ramazan'ın yaklaşması vesilesiyle e, takvamızı artırmak. Evet. Akva zannedildiği gibi yerine getirilmese de olabilecek, olursa güzel olan, olmazsa da olabilen nafile bir özellik değildir. Bütün peygamberlerin ilk mesajında vurgulanan, nice ibadetlerin gerekçesi olarak ifade edilen Kur'an'da tam 360 yerde zikredilen bir kavramdır. İnsanın devamlı ihtiyacı olan gıda gibi beslenme kaynağıdır. Bedenin nasıl gıdalara ihtiyacı varsa, ruhun da devamlı takvaya ihtiyacı vardır. Takva aslında dille anlatılacak bir kavram değildir. Yaşanılarak, hal diliyle işte böyle yaşayın denilecek bir kavramdır aslında. Anlatılacak değil, yaşanılacak bir kavram. Evet. Hani tatmayan bilmez derler. Men lem yazuk, la yarif. İşte takvada odur. Ancak tadınca farkına varılacak bir özellik. Nefse hem takva hem fücur ilham edilmiş. Gönlümüze fıtri olarak yazılmış bir özelliktir. Kimi bunu öne çıkartır, kimi de hevayı, olumsuz hususları, fücuru öne çıkartır. Fücur elbiseden veya haya giysisinden soyunmak takva da bir elbise gibi giyinmek demektir. Takva elbisesi ki o en hayırlıdır denilir. Ondan soyutlanmış, ondan o giysiden mahrum olmuş insan istediğini yapabilir. Artık haya duygusundan, takva duygusundan uzaklaştığı için. Efendim, takva nasıl bir gıdadır, nasıl bir ihtiyaçtır, nasıl manevi hayatımız açısından zaruri bir özelliktir? Onu kısaca ifade etmeye çalışayım. Takva, farklı bir korku anlamına gelir. Alelade bir korku değildir. Allah'a karşı duyulan bir korku hissi ama saygıyla, sevgiyle oluşan bir korku. Alada korkuda korku insana sevgi ve saygı vermez. Hastalıktan korkarız mesela. Kim kanserden korkmaz ki? AIDS olmaktan kim korkmaz ki? Ama saygı duymayız. Korktuğumuz bu hastalığa sevgi beslemeyiz. Takva işte öcüden, umacıdan korkar gibi korkmak değildir. İnsana gıda veren bir korkudur. Lezzet veren bir korku. Korkuya ihtiyacımız var. Sevgiye ihtiyacımız olduğu gibi. Sevgisiz insan ne kadar mutlu, huzurlu, rahat yaşayabilir. Sevgiye ihtiyacımız var. Ama bunu doğru bir sevgiyi, doğru bir kaynağa yöneltmek yönüyle sevgi. İnsan putlara da sevgi duyabilir. Kendisine zarar verecek söz gelimi içkiye de sevgi duyabilir. Kendisini mahvedecek sevgiler de olur. Fanatik sevgiler vardır. İnsanı mahveden. triyakilikler vardır. Aşk vardır. Aşırı sevgi anlamında. Fayda yerine zarar veren veya sevilmeyecek şeyi seven insan alçalır bazen. Zalimleri sever, gayri İslami rejimi sever, kendine zarar verecek nice hususları sever. Aynen kötü yanlış sevgi olduğu gibi, ölçüsüz sevgi olduğu gibi, bir de Allah sevgisi şeklinde tebarüz eden, insana lazım olan ve Allah'ın sev dediklerini sevmemiz icap eden bir gönül var. Sevmeyen gönül, gıdasız bir gönüldür. Sevgi ihtiyacını tatmin etmemiş bir insan. Ne mutlu olabilir, ne huzurlu olabilir. Bir sürü psikolojik sıkıntılara gider. Sevgi ne kadar ihtiyaçsa, korku da o kadar ihtiyaçtır. Yoksa Allah niye versin ki korkuyor? İnsan korkmamış olsa tedbir de alamaz, söz gelin. Allah'tan korkmayan, Cehenneme karşı da, şeytana karşı da, haramlara karşı da, kendisini mahvedecek, dünyada rezil edecek hususlara karşı da tedbir alamaz. Ve korkusuz insan, insanlıktan çıkmış insandır. Makinedir. Makine korkmaz. Ama insan korkar. Ama neden? Korkarsa, nasıl korkarsa bu İnsan psikolojisi için, insanın huzuru için gıda mahiyeti taşır. Neden korkarsa hastalıklı bir korku olur, ona zarar verir. Hani gıdalar da öyledir. Neyi yerseniz ne kadar fayda eder, neyi yerseniz ne kadar zarar verir. Evet. İşte takva bu konunun halledilmesidir korku kavramının yerli yerine oturtulmasıdır. Bugünkü çağda korkuyu def etmek istiyor insanlık. Yanlış yapıyor. Korkusuz bir eğitim, korkusuz bir terbiye, korkusuz bir insan, korku vermeyen bir otorite yanlıştır. Neyin yanlış olduğu gibi? Aşırı korkutan, Korkuya dayalı bir eğitimin, korkuya dayalı, kaba bir korku ya dayalı bir disiplinin zararı gibi korkusuz bir eğitimin de zararı vardır. Çocuk işte ne dayaktan korkacak ne de babadan anneden korkmayıp hiçbir şeyden çekinmeyecek hale gelecek. Onun huzuru için. O tatlı bir korkuya ihtiyaç hisseder. Öğrenciler bir otoriteye ihtiyaç hissederler. Yoksa kendileri de memnun olmazlar. Başı boş, hiç disiplin yok. Kimse kimseyi takmıyor. Kimse kimseyi otorite olarak görmüyor. Kimse kimseden korkmuyor. Öğrenci zarar görür böyle bir yerde. Böyle bir ailede çoluk çocuk zarar görür. Böyle bir toplumda bütün insanlar zarar görür. Hiç çekinmiyor, kimseden korkulmuyor. Disiplin yok, otorite yok. İnsan için değildir böyle bir hayat. Yani aşırı özgürlük, insani bir özgürlük değildir, hayvani bir özgürlüktür. Affedersiniz, eşek özgürlüğü. Eşek, dilediği istediği yerde anırır, istediği yere pisler. Eşektir, bir şey diyemezsiniz ama bazen de istemediği yerde ceza görür. İnsan istediği yeri pisleyemez. İstediği gibi eşek şeklinde anıramaz. İnsandır çünkü. İşte tatlı bir disiplin, tatlı bir korkuya ihtiyacımız var. Sevgiden dolayı korkan bir kimse o hastalıklı bir korkuya sahip değildir. O ne güzel bir korkudur. Saygısını artıran, sevgisini artıran bir korku. Yani kendinizi mecbur hissediyorsunuz, ona karşı ayıp işlememeye, kusur işlememeye, saygılı olmaya. Ama çekiniyorsunuz bir hata yaparsam diye. Ve o sizi disipline ediyor, o sizin ruhunuzu okşuyor. Söz gelimi ah bir annem olsa da, ona ne bileyim saygı duysam onun yanında ne bileyim bazı serbest davranacağım şekilde davranamasam beni bir nevi disipline etse yani insan 60-70 yaşında da olsa bir saygı duyacağı ne bileyim yer yer çekineceği yer yer kendisini disipline etmesini isteyeceği bir sığınak istiyor. Eyvallah. Veya bir baba otoritesi istiyor. Veya bir devlet otoritesi istiyor. Veya bir güzel bir disiplin istiyor. İşte bütün bu otoritelerin üstünde Allah'ın otoritesi. Ve sevgiyle beraber hafif ürperti, huşu dediğimiz tatlı bir korku, titreme hissi, saygı hissi. Ama korkuyla da sos olarak ne yapılmış? E, güzelleştirilmiş bir sevgi. Dejenere edilmeyecek, laçkalaştırılmayacak bir sevgi. İstismar edilmeyecek bir sevgi. O yüzden korkulu bir sevgi. Korku tarafı var. Yani insanoğlu aşırı sevgiden ne yapar? Şımarır. Kişiyi şımartmayacak Yer yer ürpertecek, gönülden gelen bir saygı ile alakalı bir korku hissi duymak. O ne tatlı bir şeydir aslında. Umre veya hacca gidenler bilirler. Ne tatlıdır o Kabe'nin duvarına dayanıp ağlamak. İhtiyaçtır. Kararan kalplerimiz için, kuruyan gözlerimiz için tevbe isteyen günahlarımız için yani insanın manevi zenginliği bazen hüzünle, bazen korkuyla bazen ağlamakla bazen tefekkürle bazen suçlanmakla bazen acziyetini kabullenmekle bazen bu tür kendimize, nefsimize ağır gelecek hususlarla eğitilmekle, terbiye edilmekle olur. Müminleri tanımlarken Allah denilince tüyleri ürperir der Kur'an. O tüylerin ürpermesi bizim için ihtiyaçtır. Bizim için gıdadır. Kalbin titremesi bu baklavada olmayan bir lezzettir. Titrersiniz, korkarsınız, ama ne güzeldir o dersiniz. Evet. İşte bu duyguları yitiren günümüzün insanı taşlaştı, makineleşti, duygusuzlaştı, canavarlaştı. Baanazlaştı, yobazlaştı. Efendim teröristleşti. Efendim azgınlaştı. Sapıklaştı. Takvayı öğretemediğimiz zaman İnsanı zapt edemezsiniz. İnsan insanlıktan çıkar. Bu tür duygulara tümüyle yabancı kalır. Allah dersiniz gülüp geçer. Cehennem dersiniz gırgır gır geçer. Ne frenleyecek bu insanı? Bu insanı ne korkutacak? İşte korkuya ihtiyacımız var dostlar. Ama güzel korkuya. Bu korkuyu yerinden ve güzel bir şekilde almazsak sağlıklı gıda almayanın abur cuburla idare etmesi gibi. O zaman o zaman yine korkacağız. Devletten korkacağız, aç kalmaktan korkacağız, depremden korkacağız, Asansöre binmekten korkacağız, fakirlikten korkacağız. İnsandan korkacağız bizim gibi. Fareden, böcekten korkacağız. Olmadı rüyamıza korkular girecek, kabuslar girecek. Korku ihtiyaç çünkü. Bir yerlerden korkmazsak rüyamızda olsun korkmamız gerekiyor. Bu ihtiyacı karşılamak gerekiyor. Bu ihtiyacı yine yeterince karşılayamazsak korku filmi seyrederiz. Korkuyu ararız, isteriz. Macera isteriz. Korkulu şeyler yapmaya kalkarız. Jumping, mamping macera olmadı boks maçı, olmadı işte neydi o arenalarda boğa güreşi. Yani bir şeye ihtiyacımız var korkmaya. Gençler macera peşindedir bazen. Korkulu şeyler yapar. Sırf ne için? Ne için? tatmin olmak için. Mesela hırsızlığın bu türü vardır. Adına ne deniyordu? Yani tatmin olmak için hastalık anlamında bir hırsızlık çeşidi vardır. Adını şu anda hatırlamadım. Yani tatmin olmak için hırsızlık yapar. Bir ihtiyaçtan dolayı değil. Macera arıyor. Korku ruh şeyini tatmin edecek. Yakalanacak mı, yakalanmayacak mı? Bir macera, ihtiyaç. Malı çalmak, malın kendisi ihtiyaç değil, çalma ihtiyacı var. Tatmin olmak için. Yani o korku duygusunu yaşamak için. İnsan böyle. Güzel korkuyu kaybederse, böyle çirkin korkular peşinde koşar. O güzelim korkunun adı takvadır. Allah deyince titreyen bir gönle sahip olmak. Gözünden tatlı gözyaşları dökebilmek. Allah deyince gönlü titremek. Lev enzelnâ hazel Kur'an'a alâ cebelin lerâeytehu hâşi'an mütesaddi'an min haşyetillâh. Eğer biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik, Allah korkusundan onlar paramparça olurdu. Allah korkusundan dolayı dağlar paramparça olurdu. Kur'an bana indi. Benim gönlümü parça parça etmez ama benim gönlümü yufka yufka yapar. Yapması lazım. Dağ değilim ben, taş değilim. Ben bir insanım. Dağdan ve taştan çok daha yumuşak bir huya yapıya sahibim. Ve benim kalbimi Kur'an yumuşatmıyorsa ben dağdan, taştan daha bir sert bir insan olmuşum. Kaya gibi. Ve cehennemin yakıtı işte böyle kayalardır. Böyle taşlardır. Nice taşlar vardır ki Allah korkusundan pınarlar çıkar, gözyaşı döker o taşlar, kayalar ve onun gözyaşı o kadar tatlıdır ki, kaynak suyu deriz, menba suyu deriz. Dağların gözyaşıdır o, kayaların gözyaşıdır. Ve insanın gönlünden çıkan gözyaşı çok daha tatlıdır. Cehennemin o alevini, o güzelim gözyaşları söndürür. Bir iki damlacık o damla. Terazimizde günah tarafını tümüyle aşağıya indirir. Bir iki damla göz yaşı sevap hanemizin sevabını aldıracak ağırlıkta olur. Allah için ağlayan gözü Allah azab etmez. Arşın gölgesinde gölgelenecek insanlardan birisi Allah için göz yaşı döken gençlerdir. Erkekler ağlamaz demişler ve ağlamayı bile yasak etmişler bize. Anamızı ağlatmışlar ama. Analar nasıl olsa erkek değil. İhtiyaçtır gözyaşı, ihtiyaçtır ağlamak, İhtiya ihtiyaçtır duygulanmak, ihtiyaçtır korkmak. Ama ne için? Basit dünyevi problemler için değil. Allah için. Ve biz bu duygularımızı kaybettik. Bu toplum düzeni, bu rejim, bu kapitalistçe koşturmalar, insanlığımızı mahvetti. Ne zamandır ağlamıyorsunuz dostlar? Ne kadar oldu? Allah için gözyaşı dökmeyeli. Allah deyince, denilince duygulanmayalı. Gönlünüzün, tüylerinizin, Titremediği, kalkmadı. ne kadar zaman oldu? Bu ne kadar zaman oldu demek, ne kadar zamandır insanlığınızı kaybettiniz demektir. Ne zamandır makinesiniz, ne zamandır taş oldunuz demektir. Zannediyor muyuz ki insan demek, kahkaha atan demektir. Lâ ta'lemûne mâ âlem le dahiktum kalîlen ve Benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Bilmediğimizden biz gülüyoruz. Resulün bildiğini bilseydik çok ağlardık. Ağlardık ki o ağlamamız Allah'ın rahmetine Giden yolu açsın. Ümmetin suçları bağışlansın. Evet, çok gülen ama ağlamayan insana ne denilir ki? Evet, bilmem takvayı biraz tanımlayabildim mi? Güzel bir ürperdi. Güzel bir korku. Ama sevgi tarafı ağır basan bir korku. Coşkudan dolayı ağlamak. Hiç sevinçten ağladınız oldu mu? O kadar memnuniyet duydunuz ki ağlıyorsunuz. O kadar sevindiniz ki sevincinizi ağlayarak belirtiyorsunuz. İşte korkunun, o işte takvanın değişik bir tanımı budur. Allah diyorsunuz, sevgiden ağlıyorsunuz. Evet. Bu korku tam Türkçede olmayan bir korku. Başka bir kelime bulamadığımızdan korku diyoruz. Arapçada çokça kelime var. Kaf var, haşyet var, huşu var, efendim, takva, ittika var, Zaten onu tanımlıyoruz. Hazer var. Hazer. Daha var. Hepsinin farkları var. Sevgiyle ilgili 70 tane kelime var Arapçada. Bilmem bilir misiniz? Korkuyla ilgili de on civarında. Hepsi farklı boyutlarını anlatıyor işin. Türkçede bir sevgi, bir aşk, bir korku, e o kadar işte. Tabi dil anlamları da beraberinde getiriyor. Tefekkürü de beraberinde getiriyor. Dil kısırsa inanç da kısır olur. Dillendiremediğini insan inanamaz da. Dillendiremediğini uygulayamaz da. İşte takva Türkçe'de karşılığı olmayan farklı bir korku. Sakınma diyelim buna isterseniz. Söz gelimi, çocuğunuz balkondan sarktı. Korkar mısınız? Çocuğunuz için. Ama bu alelade bir korku değil. Sakınma duygusu. Çocuğunuza merhamet duygusu. Sevgiden dolayı bir sakınma. Bir koruma, bir korunma ifadesi. Alelade bir korku değil bu ama amele sevgiden bir şey. Yani birden gördünüz. eh gördüm. Ne yapayım? Çocuk balkondan sarkmış yarı beline kadar aşağıya doğru meyil etmiş. Oturup bakar mıyım böyle? Duygulanır mıyım sadece? Yoksa o duygu beni birden maratoncu gibi koşturur. Balkona çocuğu Kurtarmak için bir eylem yaptırır mı? İşte takva budur. Yani ben takva sahibiyim. Kalbimde duruyor hapis hayatı gibi. Takva öyle yaşıyor. Ürperiyorum. Sonra sonrası yok. Beni bir amele, bir eyleme sevk etmiyor. Hadi canım böyle takva mı olur? Ben takvalıyım. Nereden belli? Sakalımın uzunluğundan belli sarığımın metresinden belli şekilde midir takva böyle bir ürperti olur mu böyle bir korku olur mu et takva hauna et takva hauna et takva hauna diye peygamberimiz kalbini gönlünü işaret ediyor takva buradadır üç defa tekrar ediyor takva buradadır demiyor buradadır demiyor veya çok affedersiniz burnunu göstererek burnundan çıkanları üzerine sürmektir takva demiyor. Doğru takva tanımını kaybedenler peygamber sevgisini takvayı nerelerde arıyorlar? Ah benim de ağzıma tükürse bunlar mıdır takva arkadaşlar? Bu mudur ürperdi? Umudur mudur Allah Resulü'nü sevmek? Onun yolunu bırakalım, onun mücadelesini terk edelim, onun için gönlümüzde bir ürperti oluşacağına nelerle, nasıl takva arayışındayız? Takva nedire girmedim daha, takva ne değildir noktasında bir iki söz söyleyeyim. Zillete ses çıkarmamak, pasifliğin, edilgenliğin adının sabır olmadığı gibi bir lokma, bir hırka deyip dünyayı terk etmek takva filan değildir. Sen terk edersen kafirler memnuniyetle senin terk ettiğin dünyayı istedikleri gibi yönetirler Efendim dünya cifedir. Ona hiç biz tenezül etmeyiz. Dünyaya meyletmemek ayrı bir şeydir. Dünyayı terk etmek, tağutlara teslim etmek, zalimlere meydan vermek ayrı bir şeydir. Bunun adı takva filan değildir. Bunun adı yeryüzünde halife olarak görevlendiren Allah'a, onun verdiği göreve ihanet etmek. Emanete ihanet etmektir. Pilokma bir, bir hırka deyip dünyadan ele tek çekmek rahiplere ait, zalimleri sevindiren, emperyalistleri memnun eden İslam dışı bir anlayıştır. Takva bazı zamanları ibadetle geçirmek, bazı geceleri ihya etmek değildir her zaman Allah'ın kulu olduğunu bilmek, her an Allah'a her yaptığını ibadet seviyesine yükseltebilmek demektir. Kulluğu hayatın tümüne yaymaktır. Bir toplulukta takva şeyden bahsediyordum, e, tasavvuftaki şirkten, yanlışlardan, köylerden, gibi anlayışlardan örnekler veriyordum. Dinleyicilerden biri kalktı hocam doğru dedi. Doğru. Onlarda gerçekten bu tür problemler var. Ben içlerinde kaldım. Şehhehrini öyle yüceltiyorlar. Allah'ı böyle insan gibi düşünüyorlar vesaire. Ama ama dedi çok takva sahibi. Onlar. Evet şirk koşuyorlar ama çok takva sahipli, sahibi. Yani ne, de, ne diyeceğimi şaşırdım. Dangalak mı diyeyim? Kadir Mısroğlu'nun üç harflik kelimeyi mi söyleyeyim? Bir adam hem şirk işleyecek hem de takva sahibi olacak. Yani şirk işlediği halde takvalı olacak. Hiç şirk içindeki insan takvalı olur mu? Takvanın en asgarisi şirkten küfürden sakınmaktır. Ebu Cehiller çok takvalıydı. Ne demek yani? Bu böyle bir şey olur mu? Yani sakınan insan şirkten sakınmaz mı? Şirkten sakınmıyorsa neden sakınacak bu insan? Yani bazı nafileleri yapmak takva demek onlar da nafileleri yapıyorlar arkadaşım takva farzı terk ederek nafileyle uğraşmak değildir yine birilerine tevhidi anlatıyorum uzun uzun anlatırken tevhidin sosyal siyasal yönlerini kime la diyeceğiz filan hocam dedi biz biliyoruz uzun uzun anlatmana gerek yok söylesen kaç tane çekeceğiz 500 mi bin mi? Yani o kadar biliyormuş ki sabredemiyor anlatmama. Yani 500 mi çekeceğiz, bin mi çekeceğiz tevhidi? Onun için tevhid sadece çekmek tesbih aleti. Yani bunlar takva mıdır deriz? İlmi terk edecek, cihadı terk edecek, Kur'an'ın anlaşılmasını, anlatılmasını terk edecek, gece iki rekat namaz kılarak takva sahibi olacak. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Evet, gece iki rekat namazı da küçük görmeyeceğiz. Ama bununla takva olunmaz. Zalimlere seyirci kalarak, tağutların tuğyanına, isyankarların isyanına tepkisiz kalarak takva sahibi olunmaz. Takva, iki ayrılmayan kardeşle beraberdir. İlim ve cihat. İlim ve cihat sahibi olmayan takva sahibi de olmaz. Bizdeki mıymıntılık, bizdeki pasiflik, bizdeki ruhbanlık, bizde uydurma bir dinin e, az önemli veya önemli olmayan şeylerinin e, sıra değiştirilerek en önemli hale getirilmesi. Bizde parçacılık bütüncülük değil. Fili işte tuttuğu yerle tanımlamak. Takva bu değil arkadaşlar. Şirkten kaçınmadan, e, haramları terk etmeden farzları yerine getirmeden takva sahibi olunmaz. İlim sahibi olunmadan, cihad ehli olunmadan takva sahibi olunmaz. İsyan edenlere, Allah'a isyan edenlere isyan etmeden, la demeden, pasif pasif kalarak takva sahibi olunmaz. Hani bir hoca aktif kötü pasif iyi filan diyor. Pasif iyi olmaz arkadaşlar. Kur'an öyle bir iyiliği kabul etmez. İyi insan, iman sahibi insan, salih amel sahibidir. Eylem sahibidir. Aktiftir. Hareket etmeyen, eyleme gitmeyen, amel sahibi olmayan kimsenin İmanına şahitlik yapamayız. Nasıl iyi diyeceğiz o insana? O yüzden takva öyle kalpte hapis hayatı yaşayacak bir şey değildir. Girdi mi kalbe, sahibini de değiştirir, başka to toplumu çevresini de diğer insanları da değiştirmeye kalkar. En takvalı kimdir? En takvalı Peygamber. Peygamberimiz. Peygamberimiz ne yapıyorsa işte o takvadır. Takvayı bir insan olarak tanımlamak istiyorsak Resulullah'a bakacağız. Evet. Dolayısıyla onun bütüncül bir hayatı Siyasal hayatı, sosyal hayatı, ekonomik hayatı, insanlarla ilişkisi, kafirlerle ilişkisi, putlarla, putperestlerle ilişkisi, şeriatla, devletle ilişkisi, Kur'an'la ilişkisi, ibadetlerle ilişkisi, işte topyekun bir takva. Tabi savaşsız bir peygamber düşünebilir misiniz? Cihadsız bir peygamber, mücadelesiz bir peygamber. Zannediyorlar ki peygamber böyle etliğe sütliğe karışmayan bir şey efendi gibi oturmuş tesbih çeken bir insan. Tabi aklınıza işit gibi önüne geleni kesen doğrayan bir peygamber de gelmez. Evet. Evet tevhid gibi, ilim gibi, cihat gibi emri bil maruf gibi dinin çok önem verdiği e, görevleri ihmal ederek e, takva sahibi olunmaz. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Tam emperyalistlerin istediği insan. Zalimlere hiç tavır göstermeyen bir insan tipi. Bu Hristiyanlıkta var tasavvuf bunu getirmeye çalıştı. İslam böyle bir şey kabullenmez. Bu takva filan değildir. Ama günahlara karşı direnç sağlayan, zalimlere tavrımızı ortaya koyduran, efendim bizi cihad ettiren, kabımıza sığdırmayan ama Allah denilince yelkenleri suya indirdiğimiz bir yaklaşım tarzı. Hani balkondan çocuk sarkarken sakınmak, çekinmek, korkmak ve eyleme kalkmak dedim. Yani çocuğu korumak duygusuna benzettim. Aslında İçimizdeki çocuğu korumaktır takva. İmanı korumak. Cehenneme gitmekten kaçınmak. Allah'ın azabından e, sığınmak, korunmak. Allah'tan kaçmak, Allah'a kaçmak. Allah'ın azabından, Allah'ın rahmetine sığınmak. Çocuk, annesi kızınca, annesi dövünce Annesinden kaçar. Kime kaçar? Annesine kaçar. Annesinden annesine sığınır. Ve annesi az önce döven, kızan annesi onu bağrına basar, kucaklar, öper, gönlünü alır. Anne ise tabi. Anne böyle yapar da ya Allah ne yapar? Annelere o merhameti veren o Allah'ın merhameti ondan başka sığınılacak mı var? وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّ اللّٰهِ Allah'tan başka günahları mağfiret edecek, cehennemden seni koruyacak biri mi var? Ki ona gidelim sığınalım. Sığınğa ihtiyacımız var. Hani ne derler duvara dayanma yıkılır, insana dayanma ölür insan ne kadar kadir ki insana yardım edecek. O büyük deprem, Adapazarı depreminde ben otobüsteydim. Hatta bazen otobüste olduğumu söylemedim, söylemiyorum. Uyanıktım. O Adapazarı'na 30 kilometre vardım ama depremi hissetmedim. Falan diyorum. Nasıl olur diyorlar. E, otobüste olunca öyle oluyor. E, neyse Sonra deprem var dediler, deprem olmuş dediler. Gecenin ikisi miydi neydi öyle gece yarısı şeyden uyandı insanlar deprem şeyiyle ilk tepkilerine baktım ben uyanıyordum zaten koca koca adamlar 60 70 yaşında anne diyor ya anne ne yapacaksın ölmüş gitmiş sonra çoğunlukla <gülüyor> <gülüyor> sığınakları anne hala imdat diye yani tarikatçı olsaydı herhalde kurtar ya şeyh mi derdi bilmiyorum. Koca otobüste bir kişi Allah demişti şehadet kelimesi getirmişti. Evet. Evet. İşte bir sığınağımız, bir kalemiz, bir merceğimiz. onun azabından onun rahmetine iltica edeceğimiz bir durum kaybetmekten korkmak, gözümüz gibi bir şeyi korumak Allah sevgisini korumak onun bize duyduğu sevginin zarar görmemesi için endişe duymak Evet. Bazıları der ki Allah'tan korkulmaz, Allah sevilir. Kur'an boşuna mı demiş? Allah'tan korkun diye. Ya eyyühen nebiyyüttekillah Ey peygamber! Allah'tan kork! Onun da ihtiyacı var. Korkmuyor mu? Korkan da yine korkması gerekiyor. Korkuyor, korkmaya yine devam etmesi gerekiyor. Peygamberin ihtiyacı var da, Allah ona Allah'tan kork der de, bizim korkmaya ihtiyacımız yok mu dersiniz? Tabi tekrar edeyim, bu alelade korku değil. Nasıl bir korku? Üç şey vardır imanın esasıdır. Bu üç şey beraber yoksa iman da yoktur. Sevgi, ümit ve korku. Bu üç şey Allah'a yönelik değilse kişi kime yönelik sevgiyi, korkuyu, ümidi besliyorsa onun kuludur, onun dinindendir. İlahı sevgi, korku ve ümidi yönlendirdiği kişidir. devletten korkuyor, devleti seviyor, devletten bir şeyler ümit ediyor ise onun tanrısı devlettir. Kocasından korkuyor, kocasını seviyor, kocasından ümit ediyor. Yani ondan daha büyük korku beslediği, ondan daha büyük sevgi beslediği, ondan daha fazla ümit ettiği bir zat, bir kapı yoksa kocası onun Rabbidir. Bunu değişik şekillerde, değişik nesnelere atfedebilirsiniz. İşte mümin, sevgisini, korkusunu ve ümidini Allah'a yönelten, yönlendiren kişidir. En fazla Allah'ı severse, en fazla Allah'tan korkarsa, ümit olarak Allah'tan en fazla ümit ederse kişi ancak mümin olur. Korkusunu Allah'tan daha fazla başka şeylere hasreden bir kimse onun kuludur. Ve korkan korktuğuna musallat olur. Devletten korkana devlet her gün sanki ceza vermiş gibidir. Psikolojik olarak o acıyı duyar. Ölümden korkan her gün ölür. O ölüm acısını tadar. Allah korkana korktuklarını musallat eder. En azından rüyanızda neden korkuyorsanız onun belasıyla karşı karşıya kalırsınız. Diğer korkular insanı mahveder. İnsanın psikolojisini bozar. Hangi korku olursa olsun. Hasta eder insan. Manen hasta eder en azından. Ama Allah korkusu Hastalıkları tedavi eder. Huzur verir. O korku sevgiyle beraberdir, ümitle beraberdir. Bu korku birkaç şeyde kendini gösterir. Korkarız, onun suç saydığı, yapmayın dediği şeyleri yapmayız. Çünkü Allah'tan korkarız. O yapmayın dediyse, onun cezası da büyüktür. Ceza ile, cehennemle tehdit ettiği şeyleri yanına bile yaklaşmayız. Korkarız ondan. Kork Allah'tan korkmayandan demişler. Allah'tan korkmayan kimse korkunç bir insan. Onun freni filan yoktur artık. Allah korkusu insanda fren olmazsa ya ne zapt eder o insanı? Ben Allah'tan korkmasaydım, kötülük duygularımı kim nasıl engelleyebilecekti? Niye insanların görmediği yerde hırsızlık yapmayayım? Niye başkalarına hizmet edeyim, yardım edeyim? cehennem diye bir şey yoksa, beni korkutmuyorsa, Allah'ın azabından korkmuyorsam, gücümün yettiği yerde, gücümün yettiği kimseleri ezerim. Yakalanmayacağımı bili biliyorsam, ya da yakalandığımda korkmayacağımı biliyorsam, her türlü halte işlerim. Allah korkusudur beni zapt eden. O yoksa, O yoksa gücümün yetmediği noktalarda güçsüz olduğum için ama bir kaytaracak bir yol buluyorsam yapmayan enayidir. Ama Allah korkusu. İşte odur polis, odur bekçi. Odur insanı yönlendiren, frenleyen. Polise bekçiye de bir Allah korkusu yoksa, ona da bir başka bekçi, başka polis lazım. Onu da kötülükten kim engelleyecek? İşte haramlardan başta şirk, o küfür olmak üzere Allah'a isyandan kaçınmak, ikinci derecesi şüpheli şeylerden bile sakınmak. Şüpheli haram mı değil mi? Gönlüm ne yapmıyor kuşkulanıyor. Fetva'yı alsam bile. Caiz dediler ama gönlüm pek ısınmıyor. Birazcık şüphe var. Söz gelimi içki haram. Kesin. Birasıyla, işte rakısıyla, şarabıyla, uyuşturucularıyla. Peki şu Kaka kola denilen kaka bir kola var ya, e, haram mı, helal mı? Şüpheli, en azından. Şüpheli mi değil mi? En azından şüpheli. Öylesi yaklaşamam. Ya haramsa, içinde zehir olma ihtimali varsa bu suyu. İçer miyim? İhtimal. Bazıları öyle diyor. Ya boşver olsun sende. Demeyiz değil mi? Şüphelendiğimiz zaman içmeyiz. E o zaman cehenneme gitme şüphesi var. Ya ihtimal. Belki gidersin. Belki gitmez. Olsun diyor insanlar. Olsun. "vema asbarahum alennar" diyor Kur'an. Ne de sabırlılar bunlar ateşe karşı, ne de dayanıklılar. Arkadaşlar ben denedim, hiç dayanıklı değilim. Bir kibrit çöpü baştan sona yanıncaya kadar parmağımı tuttum. Hiçbirinde bir kibrit çöpü yanıp sönüncaya kadar parmağım üzerinde kalmadı. Dayanamadım bir kibrit çöpüne. Ahmet dedim, dayanabileceğin ateşe kadar haramlara devam et. Kibrite dayanamıyorsan cehenneme nasıl dayanacaksın? Siz dayanıklıysanız devam edebilirsiniz. İnsanlar çok rahat, çok dayanıklı. Maşallah. Denemişler, görmüşler sanki. Ne olacak diyor ya yanar çıkarız. Haydi diyorsun, senin ailene, çoluğuna, çocuğuna bakacağım, aylıkta beş bin lira para vereceğim, otuz sene hapse gireceksin benim için. Hocam delirdim mi diyor, enayi miyim ben? E, devamlı yatmayacaksın canım, yatıp, yatıp çıkacaksın. Yok, hapse giremeyiz. Otuz sene yatıp çıkamayız. Ama cehennem e, yanar çıkarsın olacak? O o kadar önemli değil ki. Ne dersin bu insana? Evet. Şüpheli şeylerden sakınmak. Söz gelimi ahlaksız insanlarla, dinsizlerle beraber olmak. Söz gelimi Zinaya yaklaşmayın ayeti. Bir kadınla ya yapayalnız bir odada baş başa kalmak. Meyhane veya benzeri yerlere gitmek. İçki içmiyor ama orada oturuyor. Yaklaşmış oluyorsunuz bir şeye. Yani vatandaşın dediği gibi daha önce de söylemişimdir hocam diyor milli piyango'nun haram olduğunu söylüyorsun ısrarla yani şeyce böyle ne yapma dobra dobra söyle yani büyük ikramiye çıksa almaz mısın şimdi ya ben dedim öyle kahraman bir insan değilim ki kendimi de imtihan etmedim kaç paraya kadar harama el uzatmam yani bekara karı boşamak kolaydır almam demek kolay ama ben kolayını yapıyorum ve yapabileceğim şey bu. Piyango bileti almıyorum. O yüzden de çıksa ne yaparım diye bir endişem yok. Alırsam çıkarsa, çıkarsa belki alırım, kullanırım. Öyle mi? Belki kullanmam. Ama yaklaşırsanız ondan sonrası kendiliğinden gelir taviz tavizi doğurur. Bir haram başka bir haramın kapısını açar. Bir kadınla bir erkek yan yana bir e, gizli bir odada kalırlarsa e, şeytan yardımcı olur. Ben yapmam. Kahraman, böyle kahramanlık taslar insan. Yusuf bile neredeyse neredeyse meylediyordu. İnsanız. Öyleyse böyle riskli yerlerden sakınmak işte takva. Bu e çocuk belki sarktığı balkondan da düşmeyecek. Ya düşerse? Evet. İşte o tür şüpheli şeylerden kaçınmak da nedir? Takvadır dedik. Tabii üçüncüsünü de söylemişler de onu biz hiç gündeme getirmeyelim isterseniz. Allah'ın dışında her şeyden kaçınmak sakınmak, kişiyi Allah'a yaklaştırmayan, mubahlardan bile kaçınmak. Biz onu oraya hiç ele almayalım, girmeyelim o kapıdan. Evet, takva bir yarış. Ve ta'avenu al-el birri ve takva. Takvada ve iyilikte yardımlaşın diyor Kur'an. Hangi ayette? Maide suresi 2. Eyvallah. Ve la ta'avenu al ismi ve uduan. Günahlarda ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Yardımlaşmak gerekiyor. Ne kadar yardım edersek veya yardım alırsak sevabımız, takvamız artıyor. Hem bir sınav hem de yardımlaşma. Evet. Yani sınavda birbirimizden kopya çekebiliyoruz. Birbirimizin yardımını alabiliyoruz. Bu takvamızı artırıyor. Yarışta ön sıralara geçmemize engel olmuyor. Evet. Bir taraftan yarış içindeyiz. fes hayrat. Bir taraftan iki günümüzü eşit geçirmeyecek bir seviye kat edeceğiz. Tabii bu rivayet hadisi değildir. Ama söz olarak doğrudur bir taraftan da yardımlaşacağız. Hatırlarsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, öldü mü acaba denilecek duruma kadar secdede kalırdı. Efendim, e, gözyaşı, su birikintisi olacak kadar secdede e, gözlerinden yaşlar akardı. Ayşe annemiz bir gün, Ya Resulallah, Geçmiş ve gelecek günahların affolduğu halde niye bu kadar kendine eziyet edip yıpratıyorsun dediği zaman Efele ekionu abden şekura Ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım demişti. Bizler benzer şey söyleyemiyoruz. Evet. Yani ben de zengin olmayayım mı diyebiliyoruz. Yani biraz yatmayayım mı? istirahat etmeyeyim mi? Diyebiliyoruz. Tatil hakkım değil mi? Diyebiliyoruz. Buna benzeyen bir sürü şeyler. Ama şükreden bir kul olmayayım mı? Takva sahibi olmayayım mı? Hayırda yarışmayayım mı? Bunlar pek ağzımıza giren sözler değil maalesef. En yüksek not almaya çalışırız bulunduğumuz yerde sivrilmeye, aferin denilmeye hevesliyizdir. Ama Allah'ın ne güzel kulum demesine, takvalı bir kul olarak bizi görmesine, iyilerden yazmasına sanki ihtiyacımız yok gibiyizdir. Cennettekilerin pişmanlığı olmayacak ama bir keşke diyecekler. Keşke Keşke daha güzel ameller işleseydim de daha yüksek cennetlere erseydim. Evet. Tabii bir de keşke cehenneme gitmeseydim diyecek insanlar var. Allah bizi onlardan eylemesin. Yani bir abimizin söylediği bir ifade vardı. Ya iyi ki yaptım diyeceğiz yarın ya da keşke yapmasaydım diyeceğiz. İyi ki yapmışım diyenlerden olmamız lazım. Arkadaşlar bütün peygamberler hem de ilk mesajlarında insanlara takvayı emrettiler. Bütün peygamberler toplumlarına hem de ilk mesajlarında takvayı emrettiler. Alak suresi de daha ilk sure takvayı emreder. Ev eme rabit takva veya kella innel insane leyatga takvasız <Sessiz> insanın tuyana düşeceği. Ne derler peygamberler? Kur'an ayrı ayrı peygamberleri sayar. İskale lehum salihan, iskale lehum lûtum, iskale lehum diye başlar ayet. Ela tettekûn diye biter. Allah'tan hiç korkmuyor musunuz? Hiç takva sahibi olmayacak mısınız? Ya da direkt olarak emrederler. Peygamberler genellikle ya demin dediğim gibi e la tettekun e derler veya inniylekum rasulun emin sonra fettekullah ve etiun takva sahibi olun ve bana itaat edin. Takva itaati beraberinde getirir. Demin dediğim gibi eylemsiz takva olmaz. Takva ve itaat. Takva ve salih amel. Ayrılmaz bir bütündür. Ve peygamberlerin mesajı işte. Ben sizin için güvenilir bir peygamberim, elçiyim. Allah'tan korkun ve itaat edin. Demek ki takva genel bir hedeftir. Ta eski ümmetlerden bu yana. Bütün ümmetlere peygamberlerin vasiyetidir. Aslında peygamberlerin gönderilmesi, şeriatlerin emredilmesi, ibadetlerin emredilmesi takvayı sağlamak içindir. Orucu emreder Allah. Niye emrettiğini kendisi açıklar. Sizin için sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç farz kılındı. La لَكُمْ تَتَّقُونَ Ümit edilir ki oruç sayesinde takva sahibi olursunuz. Ne irfandır ahlaka yükseklik veren ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Diyor Akif. Allah korkusu yoksa fazilet de yok. Öyle vicdandı, irfandı onlar insanı zapt etmez. Faziletli insan kimdir? Diyeceksiniz ki hemen inne ekramekum indallahi etkâkum Hücret suresindeki 13. ayet Allah yanında en ekreminiz en faziletlisiniz, faziletliniz kimdir? en takvalı olanınızdır. Peki en takvalı olmak neyle beraber olacaktı? İlim ve cihatla. Çünkü aynen onlar içinde Allah üstünlük ölçüsü olarak ilan etti. Kul hel yestevil ya'lemun ve la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? dedi. Bilenler tabii ki faziletli. Zümer Suresi 9. ayette. Cihad içinde Faddalallahu'l-mücahidine alel-ka'idin Allah cihad edenleri oturanlara faziletli kıldı. Üstün kıldı dedi. Nisa 95'te. İşte takva ilim ve cihadı da içeren faziletli insan ilim cihad ve takva sahibi olan kimsedir. Kur'an takvayı en hayırlı elbise olarak vurguladığı gibi en iyi azık olarak da vurgular ve tezevvedu azık hazırlayın fe innezadit takva en hayırlı azıksa takvadır dedi. Geleceğe yatırım yapmak takva ile söz konusudur. Bütün hutbelerdeki konuşmaların özeti takvadır. Amma bundan sonra der hatip. Hutbe okuduğun okuyunca cumada. Feya ibadallah ey Allah'ın kulları ittakullah Allah'tan korkun. Takva sahibi olun. Ve ateu ve ona itaat edin. Takva itaati gerektirir. Yani sözün özü Allah'tan korkundur. Hutbenin amacı bu sözü söylemektir. Evet. Bu söz değişik şekillerde de yer yer söylenir. bi bitakvallahi ve taatih gibi. Size Allah'a Allah karşı takvalı olmayı ve ona taatte, itaatte bulunmayı tavsiye ederim. Gibi. Allah kimlerle beraberdir? Takva sahipleriyle. Ki ayette hep, ki hutbede de okunan ayette de vurgulanır. İnnallâhe me'allezînet tekav ve lezînehum muhsinûn Allah takva sahipleriyle ve ihsan edenlerle, muhsinlerle beraberdir. Evet. İnnallâhe me'al müttekîn, innallâhe me'allezînet tekav hep aynı ifadelerdir. Sadece müminler de değil, bütün insanlığın ihtiyacı olduğundan takvaya, Allah bütün insanlığı takvaya davet eder. Emreder. Ya اِيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ <تَتَّكُون> Takva sahibi olmak için, sizi ve her şeyi yaratan Rabbinize kulluk yapın ey insanlar. Evet. Allah Peygamberimiz bir hadisinde buyurur. İnnallaha la yanzuru ila suverekum ve ecsemekum ve lakin yanzuru ila kulubekum ve amalikum. Allah sizin bedenlerinize, suretlerinize bakmaz. Ne kadar yakışıklısın, ne kadar güzelsin. Onlar geçici şeyler. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalplerinizdeki takva. Söz gelimi kurban kestiniz. لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Ne etleriniz, ne akıttığınız kanlar Allah'a ulaşır. Allah'a sizin takvanız ulaşır. Niyetiniz ne? Ne kadar takvalısınız? Allah'a ulaşacak olan odur. Veli denilen e, kimseler Allah'ın evliyası Kur'an onu uçanlara kaçanlara hasretmez. Rambo'lar süpermenler değildir. Kur'an'ın evliya dediği, veli dediği kimseler. Kimdir onlar? Onlar Kimdir? Evet, iki ayette ifade edilir. İn evliya uhu illal Onun velileri evliyası ancak takva sahipleridir. Takvası olanlar Allah'ın veli kullarıdır. Takvan varsa Allah'ın veli dediği evliya dediği insansı. değilse kim ne kadar sana ne derse desin. Diğer bir ayet. Bu Enfal suresi 34. ayet. Yunus suresindeki ayette baktığınızda Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Dikkat edin. Allah'ın velilerine, evliyasına korku ve üzüntü yoktur. Onlar iman eden ve takva sahibi olanlardır. Allah'ın veli dediği, evliya dediği kimseler iman edip takva sahibi olanlardır. Başka başka yok. Takva da dediğimiz gibi sakalın uzunluğuyla, sarığın ölçüsüyle oluşturulacak kostüm işi, giysi işi değildir. Gönül işidir. Ve bilmeyiz ki hangimiz daha gönülden Allah'a daha yakındır. Hor gördüğümüz, önemsemediğimiz, pek kale almadığımız bir arkadaşımız, bir kardeşimiz mümkün ki bizden çok daha takvalı olabilir. Efendim o bazı günahlar işliyordu. Ne biliyorsun Tebe silgisiyle onu silmediğini ve senden daha ileri merhaleye geçmediğini, kendinin ne kadar Allah'a yakın olduğunu sanki garanti içinde biliyorsun. Peki, kalbin şeyi, onu da söyleyeyim, ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. Yüksel kalp temizse kalp takva sahibi ise nasıl belli olacak? Hani nice günahkar insan var. Niye namaz kılmıyorsun? Niye başını örtmüyorsun denilince sen benim kalbime bak diyor. Kalbim temiz. Kalbine nasıl bakacağız? Kalbin temiz olduğu nereden belli olacak? Allah Resulü bir ölçü koymuş. Bakın nasılmış kalbin temizliği çoğunuz bilirsiniz hadisi <Gülüyor> Ela inne fil cesedi mudu İza salahat salahal cesedü küllü ve iza fesedet fesedel cesedü küllü Ela vehiyel kalp Dikkat! Vücutta bir et parçası vardır ki o sağlamsa bütün vücut, bütün organlar sağlam olur o bozuksa bütün vücut, bütün organlar bozuk olur. Dikkat edin, o kalptir. Bu tıp açısından da herhalde doğrudur, anatomik açıdan. Kalp bozuksa, sağlam değilse, iyi çalışmıyorsa, değil mi? Organlar da herhalde sağlam olmaz. Kalp insanın motoru. Ama Kur'an ve hadislerde geçen kalp anatomik anlamında kalp değildir. Et parçasından bahsetmez ayet ve hadisler. Gönül dediğimiz manevi kalp için ifade edilir. Onların kalbinde hastalık vardır. O yüzden gitsinler kalp doktoruna muayene olsunlar anlamında değil tabi bu kalp hastalığı. Evet, gönülde iman yönüyle hastalık. Ne diyorduk? Hadiste dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır. O sağlam olursa bütün organlar sağlam olur. O bozuk olursa bütün organlar bozuk olur. O kalptir, gönüldür. Kalbim temiz diyen eğer gözü, kulağı, vücudu ibadet eden organları gerçekten Allah'a itaat etmiyorsa kalp bozuktur amel yönüyle de diğer organlar günah işleyecek şekilde bozuk olduğundan dolayı. Kalp sağlamsa organlar da hatta insanın iç dünyası, hevesleri, arzuları, istekleri, beklentileri de sağlamdır. Stres, bunalım günahların bir karşılığıdır. İnsanın iç dünyasının isyanıdır. Gönül diyor ki ben takva sahibi olmak için yaratıldım. Dolayısıyla benim organım günah işleyemez. İşlerse nasıl vicdan diye bir şey var, sızlar. İşlerse stres diye, bunalım diye, huzursuzluk diye, can sıkıntısı diye kişinin fıtratı ortaya çıkar. İtiraz eder yani. İtiraz eder. Bunu yapmaman lazım. İsyan eder. Neye karşı? O günaha karşı. Tepki verir. İşte o tepki strestir, bunalımdır, huzursuzluktur. Allah öyle vermiş ki, ne yapalım? Yola gelelim diye. Mikroplar zarar vermeseydi, tedbir alamazdık. Hastalıklar olmasaydı, vücudumuzu Tamir edemezdik, ettirmezdik, ağrılar olmasaydı. İşte içimizde de sıkıntılar, psikolojik bunalımlar olmasa, günahlarımızı kontrol edemezdik. Tekrar edeyim, benim canım sıkılıyor, bende stres var, bunalım var diyen bir kimse, benim takvam yok, takva yönüyle çok eksiyim demek istiyordur. psikolog başka şekilde anlasın ben böyle anlıyorum. Takva sahibi gönül huzura kavuşmuş. Ey mutmain olan nefis dön Rabbine. O senden razı sen ondan razı. Denilen bir gönüldür o. O işte o gönül, muttaki olan gönül, la havfun aleyhim ve la Ne korku vardır onda? Ne üzüntü. O korku gıdasını Allah'a yöneltmiştir. Takva sahibidir. Korkmaz başkalarından. Ölümden de, insanlardan da. O üzülmez. Niye üzülsün ki? O bulmuştur bulacağını. Evet arkadaşlar birkaç şey daha söyleyeyim. Söz uzar gider böyle. Efendim takva sahiplerine Allah neler vaat ediyor? Allah önce yece aleküm furkanı. Eğer takva sahibi olursak bize furkanı nasip ediyor. İyi ile kötüyü, hakla batılı, güzelle çirkini, Müslümanla kafiri ayırt edecek bir basiret, feraset, bir ayrım gücü, bir furkan. Şimdi iyi ile kötüyü karıştırıyoruz. Kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Yani takva sahibi değiliz. Allah'ın nuruyla bakamıyoruz olaylara. İki, Allah çıkış yolu gösterir. Güzel, temiz, ummadığımız yerden rızık verir. Çıkış yolları verir. Ümmetin çıkış yolları kapalı. Nasıl kurtulacağız belli değil. Öyle mi? Suriye değil sadece. Her yerde. Nasıl kurtulacağız? Nasıl dünyamız, ahiretimiz güzelleşecek? Çıkış yollarını bilmiyoruz. Sebep? Takvadan uzak olmamız. وَمَنْ yet اللّٰهَ yece لَهُ مَحْرَجًا Kim takva sahibi olursa Allah ona çıkış yolu verir. وَيَرْزُكُمْ مِنْ هَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ Ummadığı yerden de rızıklandırır. Rızıklarımız da bereketsiz. Ve umduğumuz yerlerden bile yeterli gelmiyor. Müracaat takvaya. Üç, Allah bizimle beraberdir takva sahibi olanlarla. 4 Dört, Amelin ıslah edilmesi, düzeltilmesi, hayırlı olması takva ile alakalıdır. Amellerimiz güzelleşmiyorsa, hala kötü bazı davranışlarımız varsa, bırakamıyorsak bazı yanlışlarımızı takvaya sarılmamız lazım. Ya yehlezi ne amanu takulla ve kulu kavleansedide yuslih lekum a'malekum. Ey iman edenler, takva sahibi olun ve doğru söz söyleyin. Böyle olunca Allah sizin amellerinizi ıslah eder. Amellerinizi salih amele çevirir, der Ahzab suresinde. Savaşta yardım eder takva sahiplerine. Takva sahipleri iktisadi refah ve bolluk içinde olur. Mülk Allah'ındır. Allah takva sahiplerine seve seve bu refahtan tatlandırır. Allahu meselen diye başlayan ayet. Allah bir kavmi, bir insanlığı örnek verdi. Onlar iman edip takva sahibiydiler. Her yerden rızıkları ayaklarına gelirdi. Diyor. Ecri hem dünyada hem ahirette verilir. Allah takva sahiplerinin işlerini kolaylaştırır. Onlar korkmaz ve üzülmezler. Evet. Takvayı elde etmenin yollarından da özet olarak, başlık olarak ifade edeyim. Sonra sözümü yavaş yavaş bitireyim. Takvayı elde etmek için Kur'an diyor ki, Kur'an okuyun. Nasıl takva sahibi olunur? Kalp nasıl gıdalanır? Kur'an'ı okuyalım. Düşünerek, anlayarak, uygulamaya çalışarak. Bir de anlayarak okuduğumuz gibi ağlayarak okumaya çalışalım. Ağlayarak ki takvamız artsın. İ ki imanla beraber e, Kur'an verildi diyor e, Asap. Dolayısıyla e, yeterince iman edilmeden Kur'an da insana hidayet vermeyecektir. E, onu değerlendirelim. Kur'an'ı gece okumaya çalışalım ki en güzel Kur'an okuma zamanıdır. Ve menelleyle fetehce't bihi nafileten lek diye başlayan ayet gece neşesinden gece Kur'an'ından bahseder. Sonra hidayete bağlı olarak Allah'ın lütfudur takva. Cihad edenlere, çaba gösterenlere verilir. Ve lezenecahadu fiha lenehtiyennum subulena diye ifade edilen ayet. Yine takvayı elde etmek için farzları ifa etmek, şüpheli şeylerden kaçınmak, gücümüz yettiği kadar sünnet ve nafileleri yerine getirmek gerekir. Yine takvayı elde etmek için karşı cinsle, parayla imtihanları kazanabilmek icap eder. Yani takva için üç bireysel, üç sosyal imtihan vardır. Bunları geçmek gerekir. Bireysel imtihanları hatırlamaya çalışayım. Biri şehvet, biri şöhret, biri efendim servet. Şehvet, şöhret ve servet. Toplumsal üç imtihan aklıma gelmezse şimdi bahsetmeyeyim. Onlar da üçü yine etle biten şeylerdi. Evet. Tabi takvayı elde etmek için namazda huşu sahibi olmak, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek, namaza devam etmek, zekat vermek, iffetlerini korumak, emanetlere riayet, söz verdiğinde randevusunda sözlerinde durmak gibi hususlar. Yine takva sahibi olmak için yani terk etmek, konuşmalarda ve davranışlarda lüzumsuz şeyleri, zikir, tefekkür ve istiğfar içinde olmak, gülmeyi azaltmak, ağlamayı çoğaltmak, hasta ziyareti, kabir ziyareti, dost ziyaretinde bulunmak, emri bil mağrufu yerine getirmek, takvayı ne yapar? Ee, sağlar. Evet sevgili arkadaşlar takva ile ilgili e, notlarımdan bir kısmını sizlere arz ettim biraz da e, aklımda kaldığı kadar sizlere takva ile ilgili e, tanımlamaya ve e, takvanın ne olduğunu ifade etmeye gayret ettim günümüzde maalesef e, takva zihniyeti e, yozlaşmış ona da e, dikkat çekmeye çalıştım. Ee, takvayı biz e, hayatın içerisinde aramalıyız. Takvayı e, bir köşeye çekilmek de değil, televizyon karşısında, para karşısında, sokakta kadın kız karşısında, e, internet karşısında, e, imtihan olduğumuz alanlar mesleklerimizi icra ettiğimiz durum karşısında gösterebilmeliyiz. Hani bir fıkra gibi anlatılır ya bir menkıbe adam dağda ibadet ediyormuş takva sahibiymiş bir keçisi varmış sütünü içermiş şehre kardeşine hediye olmak için mendiline sütü koymuş mendilin altında gözenekleri olduğu halde akmadan mendilin içinde süt geliyormuş Kardeşi ayakkabıcıymış, bir kadın ayakkabı tamir etmeye gelmiş, biraz ayaklarının üstü gözükmeye başlamış. Adam da dağda uzun zamandır, eh, kadın güzel gözükmüş kendisine derken mendildeki süt akmaya başlamış. Kardeşi demiş dağda mendile su koymak, süt koymak kolay. Takvayı burada sağlaman gerekiyor. Yani e, hayatın celveli, cilveleri, hayatın bir sürü problemleri karşısında takva sahibi olmak, faizden kaçınmak demek. Takva sahibi olmak demek, e, problemli olan e, durumlarda gönlümüze de e, azalarımıza da sahip olmak demek. Yoksa uzlet içerisinde ya da evin içinde takva sahibi olmak o zaten herkesin yapabildiği bir şeydir. Tabi bugünkü hayatta ne kadar takvalı olunur, devlet takvaya doğru giden yolları ne oranda açık tutmuştur, onu hepimiz değerlendirelim. Evet, inşallah takvamızı artırmak Ramazan'a daha müttaki bir insan olarak ulaşmak için e, bazı sözler söylemeye çalıştım. Gerisi, gerisi bize kalmış. Rabbim e, takvayı önemseyen, e, takva gibi güzel gıdalarla gıdalanan insanlardan eylesin hepimizi. Ve ahiru davana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemi.